Büyük davalar, büyük insanlar tarafından halledilir. İnsanın büyüklüğü iç aleminin büyüklüğüyle ölçülür. Kalbi ne kadar mazbut ise bir insanın o insan o kadar büyüktür. Kalbi ne kadar arızalı, pürüzlü ise o insan o nisbette küçüktür, büyük görülse bile. Kalbin mazbutiyeti de ahirete ve Allah'a bağlılığıyla ölçülür. Kim Allah'la ciddi münasebet içinde, Kur'an'ın yolunda ve Resul ü Ekrem'le münasebet içindeyse kalbi mazbut demektir. Ve canın üst üste muğlaklarını, müşküllerini, problemlerini halledecek de işte bu iç mazbutiyetine sahip olan kimselerdir. İç istikametine ulaşan kimseler, hayatı istihkar edecek, Dünya ve dünyaya ait her şeyi hafife alacak, Allah'ın büyük ve yüce gördüğü şeyler, o da büyük ve yüce görecek, onları yükseltmeye çalışacaktır. İç âleme bağlı. Ne kadar derinse insanın içi o nispette bu vazife hakkıyla yürütülecek ve yapılacaktır. İç âleminde herhangi bir derinlik yok ise... Allah'la münasebeti yönünden fertsiz isen, gençken de öyle olacak, olgunken, olgunken de öyle olacak, yaşlıyken de öyle olacak, kızken de öyle olacak, ihtiyarken, yaşlı kadınken de öyle olacak, öyle olacak ve hiçbir hayra, hiçbir rahmete, berekete, vesile olmayacaktır. Mükemmel fertler mükemmel işleri çevirecek. Büyük müşkilleri ikameti pahalalar çözecek, problemler onların elinde yağdan kıl çeker gibi Allah'ın tevfik ve inayetiyle hallolacaktır. Kendisine düşen vazifeyi hiç aydınlığı içinde, dünyada ahiretin sahnelerinde geziyor gibi gezen kimseler halledeceklerdir. Ukbaya inanmış insanlar halledeceklerdir. Kaybettiği şeylerin birkaç kat katını Allah kendisine edeceğine inanmış kimseler halledeceklerdir. Dünyanın her sonbaharda solan bağ ve bahçesine mukabil, binlerce hazan mevsimi görse de tek yaprağa düşmeyen cennete gönül kaptırmışlar, halledecektir. Ayların, güneşlerin gurub edip edip gitmesine mukabil, bütün batanlara mukabil batmayan, gitmeyen, ufuk etmeyen Allah'a gönül vermişler halledeceklerdir. Allah'a inanmayan insanların memleket ve millet sevgisi istikametinde idareyi kelamlarına da itimat edilemez. Allah'a ve Resulullah'a inanmayanların Kur'an'a bel bağlamayanların memleket adına getirecekleri bir hayırda bahis mevzu değildir. İç aydınlığına, iç derinliğine bağlıyoruz her şeyi. Bize kadar itilâ devremizde mesela çeşitli varyantlardan yükselme imkânını bulmuş hep bu insanlarla yükselmiştir. Baş aşağı gidişte de aksinem. Dünyaya bel bağlamalar müşahede edilmekte ve okubanın unutulduğu müşahede edilmektedir. Size bir iki tablo arz edeceğim. Abdurrahman bin Avr aşereyi mübeşşer Uhud'un kahramanlarından bir uzvunu orada arızalı çıkarıp hayatı ondan sonra öyle yaşayanlardan diyor ki Bedir'in Tam bir yanan fırın haline geldiği kızıştığı esladen. Henüz bıyıkları terlememiş sülün gibi iki delikanlı süzüldü yanıma geldi benim. İkisinin de bana diyecekleri bir şey vardı ama birbirlerinden saklıyorlardı. Sonra bunların adını öğreneceğiz ve tarihe de kayıt olacaktır. Bunlar ya Amr bin Cemuh'un oğulları Muaz Muaviz veya ya Afrahat'un oğluyla Amr bin Cemuh'un oğlu Muaz Muaviz. Yanıma sokuldu bana dedi ki, ''Canım amcacım bana bu Cehil'i gösterir misin?'' Medineli'ydi bu delikanlı, on, on beş yaşındaydı bu delikanlı. Ne yapacaksın Ebu Cehil'i? İşittim Mekke-i Mükerreme'de rasûl Ekrem'e eza edermiş, şefa edermiş. Ben bugün ona haddini bildireceğim. O benim yanımdan uzaklaşırken öbürü kulağıma eğildi, benim aynı şeyi sordu. Birbirlerinden saklıyor ve bu şerefli vazifeyi tek başlarına yapmak istiyorlardı. Ebu Cehil o esnada topluluk içinde göründüm. Parmağımı kaldırdım işte şu dedim oğlum. Ben daha şu demeyi bitirmeden onlar orada peydah verdiler. Başına gözüne indirdikleri kılıç darbeleriyle de yere yıkmışlardı Ebu Cehil'i. Biri kolunu kaybetmiştim. Koluna inen iklimenin kılıcı kolunu koparmıştım. Fakat sevinç içindeydim. Peygamberine kalkan eli o eli taşıyan boynu koparmıştım. Kendi kolu da gitmişti ama sevinç içindeydim. Bu duygu ruhuna işletilmiştim. Hazreti Muhammed sevgisi damarlarında dolaşan kan haline gelmiştim. Yüce bir gönlü vardım. Derin bir his yapısına sahipti. Belki bir başka yerde cesedini de o bırakacak, orada gidecekti ama içi ferih ve fahurdu. Çünkü baki ve sermediği bir istikametle sarf edilmişti. Hemsalini Yermuk'ta görüyoruz. Yarmuk büyük ölüm kalımın savaşıdır. Halid'in son dakikalarda gözünün önünden geçiripten. Sinema şeridinde o kare karşısına gelince dur bir dakika seni seyredeyim, tatlı tatlı seyredeyim dediği mümin için tatlı dakikaların yaşandığı bir muharebedir. Müminlerin sayısı müdakiklere göre otuz bindi. Bütün Avrupa'dan toplanmış gelmiş haçlı topluluğunun sayısı ise 200 bine varıyordu. 15 insana bir insan düşüyordu. Filler vardı, uzun mızraklar vardı, barbarlığı temsil eden her türlü silahlar vardı. Müminler henüz bellerini doğrultamadıkları bir dönemde 30 bin insanla iki binin karşısına çıkılmıştı. Usta manevralarıyla kendisini cihana kabul ettiren ve batılı tarih yazarlarına Anibalı kapısına götürüp kumandanlık dilettiren Seyyidine Halid bin Velid orduyu güzel tanzim etmiş Yerleştirdiği insanları güzel yerleştirmiş ve Müslümanlığın batıya doğru açılma savaşını veriyordu. Elhak o gün akşama kadar bu işi bir hakkın yerine getirdiler diye. bin Eşim yerinden bir adım geriye atmadı, biz Müslümanlığı tanıdığımızdan bugüne hep ileriye adım attık diyordu. Yermük'te Bizans ordusu karşısında geriye gitme olmaz diyordu elinde rivayete nazaran yirmi tane mızrak kırıldı ve sesleniyordu etrafına Allah yolunda doğranıp daha yerinden bir adım geri, geriye atmayacak adamam kılıç ve mızrak verecek yok mu diyordu Said İbni Zeyd onun olduğu yerde kaldıklarını gördüler Bizans çemberi geldi onları sardı fakat bir adım geriye atmadılar biraz sonra da Allah idbari ikvale çevirdim Rüzgarlar tarafımızdan esmeye başladı. Yavaş yavaş o yüz binlik ordu yüz binini muharebe meydanında bırakıp kaçacaktım. Ama bu birlik kimin önünde kaçıyordu? Abbasibnî Kayıs o gün asına bilmiş sabahtan ikindiye kadar savaşmıştım. İkindi güneş غرube an, ikindiyle öğleni beraber cem edip de kılayım diye Atının üzengisine davranınca birdenbire baş aşağı gitmişti. Öğlende daha savaşırken bacağını kaybetmiş ve fakat akşama kadar farkına varamamıştı. <gülüyor> Kandan irinden bir deryanın çağladığı hengamdan namazına koşan mücahit namaza koşmadan evvel nerede bıraktığı ayağını aramaya başlıyor. Ayağı akşam sabah kesilmişti o ancak akşam atından inerken farkına varıyordu. Bu nasıl iş Bu nasıl Allah'a merbutiyettir? Bu ne denlu bağlılıktır ki insan ayağını kaybeder de duymaz? İşte onlarla bizim aramızdaki büyük fark. Onların Allah'a bağlılığıyla bizim aramızdaki fark dünya ve ucubayı birbirinden böylesine ayıran bir cemaat. Bu cemaat 200 binlik orduyu önüne katmış sürüyordum. 100 meydanda dökülmüştü, öbürü de kaçıyordum. Var artı kıraklı Suriye'den ayrılırken yüzün içinde erledi hüzün içinde elini kaldırıyor. Elveda elveda diyordum bir daha bunların önünde buraya dönmek mümkün değildir, elveda diyor, ebediyen Suriye'yi terk edip bayrılıyordu. Müslümanların o gün şehitlerinin sayısı ancak üç bindi. Üç bin şehit vermişti, yerinden oynamayan insanlar, elinde kılıç ve mızrak kıran insanlar, hayat istihkar eden insanlar ama Resul-i Ekrem'in gücü adının Bizans surlarında dalgalanmasını temin etmiş oluyorlardır. Antakya'daki minarelerde, Hamada, Lazkiye'de minarelerde Muhammedur Resulullah sesi yükseliyordu. O akşam minarelerde ezan okunurken veya yükseklerde ezan okunurken, o da ezan okunurken, üstlerinin kanıyla sağda solda kendisine namaz kârıyan mücahitler Resul Ekrem'in adının bir merhale daha ileriye götürüldüğünün sevinci ve huzuru içindeydiler. Bu duygu ve düşüncenin bize her şey getireceği kanaatindeyiz. Allah'a gönül vermiştin, Kur'an'a bel bağlamıştın, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a teslim olmuştun. Bize çok şey getireceği kanaatindeyiz. Ve bunun dışında da biz şu içi büklüm belimizi başka şeylerle doğrultmamız mümkün değildir. Onun için her şeyden evvel bütün dikkat, nazarımızı bir tek noktaya teklif etmek suretiyle hep orada işlemek, orada başlamak, ses ve soluğumuzu hep orada duyurmak lazım. O noktada neslimizin gönlünün mamur edilmesiyim onun iç yüceliğine, derinliğine ulaştırılması, ukbayı büyük görür hale gelmesi, bu onun karşısında dünya ve dünyaya ait lezait istihkar eder hale gelmesi. Rabbim bu büyük kavgada mücadele eden, insanımızın dizine derman ve kalbine sar versin. Üç hatırlık birikmenin neticesi bu ağır yük altından, bu hacaletli vaziyetle ve Büyük mücadele ve mücadeleyi verebilir miyiz, veremeyiz mi? Onun inayetiyle verebileceğimize inanıyor. Ondan medet ve inayet diliyor ve dileniyoruz. Bizi artık başkalarının kapısında dilenci olarak dolaşmadan, tesevvül ve tekeffüften halas eylesin. İç aydınlığına ulaştırsın. Bizi azizeyleyeceği yola hidayet edip aziz eylesin. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز الالعلم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون